Alhamdulillah Rabb al-alamin. Ve alaibetül müttakin. Bı salat ve ala səydına ve nəbînə ve şəfiyənə Muhammed. Və ala aleyhi ve cəbhih بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفّرتم إن عذابي لشديد صلاة الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر Sadaqa Rasulullahi Fima Qal Ve neteqa Habibullahi Melikil Azizil Muteal Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar Hemen hemen her sene Medine Kabe dönüşümüzde şükür muvzuğuyla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 ya sabur, bir ömür boyu hadisata karşı mukavemetin tek sırrı sabırdadır muhterem müminler. Onun için Kur'an-ı Kerim, İnnemâ yüvehfessâbirûne ecrahum bi gayr-i diyor. Sabredenlere muhakkak ve mutlak ecirleri hesapsız verilecektir. Muhterem müminler, hesapsız verilecektir. Tabi sabur için ayrıca bir Cuma iki Cuma ayıracağız. Ama bervesi peşin şunu söylüyorum: üç yerde sabredeceğiz, üç şeyde sabredeceğiz, üç yolda, üç kısımda sabra şiddetle ihtiyacımız var. Bir ibadat-u taatın getirdiği güçlükler ve zorluklara karşı sabredeceğiz. Mesela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 Mahallenin nesnidine, camiine gideceğiz, imamı yalnız bırakmayacağız, beraberlikte namazımızı eda edeceğiz, eh ondan sonra uyku afiyet olsun diyecek muhterem Müslümanlar. Yaz gecelerinde sabah namazına vaktinde kalkıp yine şakır şakır abdestini alıp camiye koşmak ve sabah namazını cemaatle kılmak ve o erken kalkışın nefse olan zorluğuna sabretmek.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 Müzdelife'de sabretmek Mine'de sabretmek Mekke'de Hac efendiler Baya da kulağıma geliyor bazen Hac'ta birbirine küsenler Birbirine darılanlar Birbirine kırılanlar Yekli yerine ağır söyleyenler oluyor diye Ya Hani ecdadımızın bir sözü var Hacca giden bir mümin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 Evinden Bismillah ve Billah ve tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah deyip adımını attığı andan itibaren, hayatı boyu böyle ama hac için adımını attığı, eşikten çıktığı andan itibaren sözüme kulak ver Hacı Efendi. Namazdaki mümin gibi ibadet içerisinde. Hacı Efendi evinin eşiğinden adımını atıp tekrar evinin eşiğinden içeriye girinceye kadar namazdaki mü'min gibi ibadet içerisindedir. Onun için Cenab-ı Hak فَلَا رَفَثَ Artık ailevi şeylerden sakınacak. Bilhassa ihramda tabi bu ihram için. Bilhassa ihramda. وَلَا فُسُوْقَ فِسْكُ فُجُر Kötü söz fena hareketten sakınacak. وَلَا cidal. Yeklerini kırıcı ağır sözler ve atışmadan çekişmeden gazaptan öfkeden katiyete sakınacak Ben hadcilillahil falanemyarfı <gülüyor> Valem yaf suuk Raca tu mu gayrim muaraftır Yevum kelimesi fethiyle okunduğu zaman daha fasih olur kema Val tu bir kimse Allah için hace edersen fucur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 kazandığı parayla ahlakla, edeple sabırla, sükunetle gönülden arşa dönük haliyle Mevla'nın rızasına uygun yaşantı ile bu şartlar içerisinde hac eder, dönerse melek terhibi terhip hadisi melek farz tavafa geldiği zaman, indiği zaman mümin hacı bitiyor artık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 Hop karşı mısın bu televizyon sözüne? Televizyon işine, televizyon hayır. Hayır. 50 defa söyledim, yanlış anlama. Benim istediğim idare kurulursa yani devletin başına Hazreti Ömer, hükün hükümetin başına Hazreti Ebuzer, TRT'nin başına Muazipli Cebel Milli Eğitim'e Abu Der, de Der yani bu yapıda insanlar gelirse, Türkiye bir cennet vatan, cennet vatan, cennet vatan, bütün işler, bütün işler, Allah'ın alnından öptüğü insanların elinde olursa, Allah böyle emrediyor değildiği zaman, tüyleri ürpererek rengi kaçıp, boynum kıldam ince diyecek idarecilere umuru, devlet ve hükümet teslim edilirse Ho -ho. hocam sen hayal peşindesin yahu ya habitat habitat 2 diye bir toplantı var muhterem müminler bugünlerde İstanbul'da biliyorsunuz şehircilik toplantısı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 Hali hazırdaki Kültür Bakanı arkadaş, bizim Çile arkadaşımız, 12 Eylül'de zindandayken o da beraberimizdeydi. Hali hazırdaki Kültür Bakanı'nın sesi geldi radyodan. Ben ayarın önünde ecdadıma sövdüremem, bu filme müsaade etmem diyor şimdiki Kültür Bakanı. Buna evet diyor. Bu rejim, bu sistem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 yani bu kokmuş sistem Osmanlı ecdadıma söyülmesine evet, Yahudi'ye katil Yahudi denmesine hayır diyor. Şimdi Tahir hocanız kürşide çıkmış, devlet başkanı Hazreti Ömer, hükümet başkanı Cenabı Ebuzer Zer, TRT Genel Müdürü de Ebu Derda, Milli Eğitim Bakanı Muazifli Cebel olursa o vakit ben ancak televizyon alırım diyor. Heyhate heyhate. Ya muhterem Sümanlar. Ama bakınız ben 71 yaşındayım ve 48 senedir kürsüdeyim. Hiçbir hiç ümidimi kesmedim. Çelik gibi imanımla ısrar ediyorum. Allah'ın dediği olacak inşallah. Seni bu memleketin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 iman ve aşkın beldesi olmaya devam edecek inşallah yalnız muhterem Müslümanlar adetullah böyle adetullah böyle Kur'an ve tilkel eyyamu nudaviliha beynen nas buyuruyor ve tilkel eyyamu nudaviliha beynen buyuruyor bazen de işi bunlara veriyor ki bakalım müminler bu imtihan kardeş karşısında tavırları ne olacak Zalimlere yataklık mı edecekler? Habli metin, hak olan arştan uzanan ele mi çelik pençelerle sarılacaklar? Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Öyleyse kapı caminin cemaatı kendine gel. 24 saat imtihan içerisindesin. Allah görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir.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 ehli ilim, ehli aşk, ehli ahlak, ehli edeb'i eksik etme diye dua ediyorum muhterem müslümanlar. Onun içindir ki onun içindir ki 951'den beri müslümanlar bu hikmete mebnidir ki 951'den beri İmam hatipler İmam hatipler İmam hatipler ve imam hatipler diyorum ve ısrar ediyorum. Ya ne mi? Çünkü bu necip millet eşkıya değil, evliya yetiştirmeli diyorum. Hani Koca Akif ne diyordu? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Ya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 canı cananı bütün varımı alsın dahu da ebedi beni ayırmasın tek vatanımdan cüda ebedi beni kılmasın tek vatanımdan cüda belki mısra biraz değişik oldu ama dumanı doğru çıkar Teala. yani şu cennet vatan şu cennet vatan ben devamlı istiyorum içinde yaşayanları cennetlik insanlar kıl ya Rabbi hapishaneleri boş müslümanlar Hapishaneleri boş, tutuk evleri boş, mahkemeleri boş, emniyetçileri rahat, anne babaları dua halinde, hocaları talebeden razı. Tamam mı? Meyhanesiz. Kerhanesiz, kumarhanesiz bir sistem. Meyha tekrar ediyorum. Meyhanesiz, kerhanesiz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 sen öyle diyorsun ya hocam... Şimdi gazeteleri biz okuyoruz... İmam hatiplere karşı alınmış bir cephe var... Ya... Adam duramıyor... Ne yapsa yapsa da... Bu imam hatiplerin başına bir çorap örse... Elimi arşa kaldırıyorum... Ve huzurunuzda arşın yüce sahibine iltica ediyorum... İslam için... Müminler için... İmam hatipler için...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 ''Kökü dışarıda olanlar, bilmem nereye gönül vermiş olanlar, bu memlekette İslam'ın ve imanın ve aşkın nuruna tahammül edemeyenler değil, bu memleketin gerçek efendisi Çanakkale'deki Gazi'nin İstiklal Harbi'ndeki şehidin evladı olan, iman ve aşkla dolu asil evladı sensin bu memleketin sahibi, uyanık gelmelisin.'' diyor. ''Tarih boyu hak verilmez.'' Alınır. Konyalı. Tarih boyu hak verilmez. Söke söke alınır. Binaen ala zalit 24 saatin 24'ün de uyanık olacaksın. Hakkımdır diye davana sahip çıkacaksın. Seni idare mevkiinde olanlar senin istediğini yapmaya mecburdurlar. Biz milletiz muhterem mimiler. Biz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 ibadetlerin zorluğuna sabur. Bunu biraz anlatmış oldum. Ayrıca sabur bahsinde inşallah misallerle, hadisler ve ayetlerle genişleteceğiz. Allah nasip eder, ömrümüz vefa eder, vakitlerimiz müsaade olursa inşallah İbadetin zorluklarına sabur. Bir de maaşiyetin taziklerine sabur. Mütevemmidiler, hacılar, hocalar, gençler, efendiler. Bir de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 Öyle olunca hıngıldayan nefsin tepesine şöyle bir cihat yumruğunu vuracaksın. Yok. Ben bu aleti hayra kullanacağım ey nefsim. Hani ben size asıl onu söyleyecektim ya. Devlet başkanım eğer Hazreti Ömer olursa, televizyonu çeviriyorsun iman. Bir daha çeviriyorsun aşk. Bir daha çeviriyorsun ahlak. Bir daha çeviriyorsun edem. Bir daha çeviriyorsun ilim. Bir daha çeviriyorsun, marifet, bir daha çeviriyorsun, zarar yok canım. Denizin altındaki mahlukattan semalarda uçan kuşların familyalarına varıncaya kadar mahlukatı de ilim ve marifet verecek görüntüler, tatlı şeyler. Efendim, kızımız oturuyor, edep ve haya öğreniyor, oğlumuz oturuyor, dürüstlük ve istikamet alıyor, kalkıyor. Babamız oturuyor, aile idaresinde fenne sahip oluyor. Annemiz oturuyor, kocasına hanım, evladına anne olmakta bir şey birçok şeyler edinerek önünden kalkıyor. Ah, eh, işte. Kapı Camii'ndeki delikanlılar bana söz verdiler. Eğer böyle olursa şöyle Kapı Camii'nin mihrabından daha büyük ekranı olan bir televizyonu bana hediye edecekler inşallahü teala. Tamam mı? Böyle bir vasat, böyle bir alem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 Mücadelemiz efendice, aşk ve imana dayalı mücadele. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Türkiye çapında bütün televizyonların düğmesi kapanacak. Ya İslam'a göre veya hayır diyeceksiniz. Ertesi gün köylü amcanın bilmem nesi gibi nasıl yola gelecek göreceksiniz mümin kardeşlerim. Ya ya. Gayet basit. Mücadelenin yol ve usulü gayet basit. Ama...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 Rajana min el cihad el asghar ila el ekber. Küçük cihattan, küçük harpten büyük cihada, büyük muharebeye dönüyoruz. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyorlar. Rajana min el cihad el asghar ila el ekber. Etrafındaki mücahidin asap hayret ettiler. Ya Resulullah, efil medinete adun. Medine'de düşman mı var ya Resulullah? Düşman artık kilometrelerce uzakta kaldı. Kulak ver delikanlı. Ada aduveke nefsu kelleti beyne cembeike. Ada aduveke nefsu kelleti beyne Senin en tehlikeli ve korkunç düşmanın dünyanın yerleşen nefsi emmare'ndir diyor. Ya ya ya delikanlı evladım, nur yumağı memleket çocuğu, aldanma yıldızlarına dünyanın. Ya ya nefs emmara firavunu firavun eden Nefse bu nemrudu nemrud eden nefs Emmara şeddadı şeddad eden nefs emmara Ebu Cehili İslam peygamberinin karşısına diken nefs emmara ya şimdi görüyorsunuz piyasada ya Bağırıyorlar, ciyak ciyak, Vay, İslam gelirse ne olur falan diye. Ya İslam gelirse herkes melek olur, melek. Ne korkuyorsun? Ne korkuyorsun? İslam gelirse, her şeyde, minel bab ilel mihrab, evden çarşıya, eğer gönüller ve ruhlar İslam ve Kur'an'ın nuruyla yıkanırsa, Akif'in dediği gibi az evvel söyledim, Memleket o vakit cennet vatan olur işte artık ya. Mütalem Müslümanlar caddeler ve çarşılardan geçerken özür dileyerek söylüyorum konyalı kardeşlerim, artık burnunuza meyhane kokusu gelmez, gül kokusu gelir, gül kokusu, gönül kokusu gelir artık burnunuza. Neden mi? Zerrelerden kürelere kadar Allah'ın rahmeti, şarıl şarıl bütün püskülleri İslamla yıkayacaktır. Evet, beyinler tertemiz, kalpler tertemiz, ruhlar yıkanmış. Herkes, herkes en güzel edep ve ahlak üzerinde. Muhterem Müslümanlar, biraz siyasi gibi gelecek ama yok, canım, hiç siyasi değil ya, normal olan günlük hadise. Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün Bey'e bir gün sordum. Konya'da meyhane filan açılıyor mu yine filan diye sordum. Hocam dedi, yedi sene oldu daha bir tek içkili yer açacağım diye müracaat olmadı bize diyor. Belediye Başkanı olduğundan beri yedi senedir daha Konya'da bir tek ben filan yere içkili kafeterya açacağım falan yere içkili lokantı açacağım diye muracat olmadı diyor. Niye mi? <gülüyor> Açmak isteyen çok ama belediye Konya Belediye Başkanı meyhaniye müsaade etmez diye muracat bile yok. <gülüyor> Muhterem ümirler böyle seyrederken Konya'dan bazı çatlak sesler <gülüyor> Hey, emrine kurban olduğum Mevla. Geçen cuma dersimde Konya gibi Türkiye istiyoruz dedim ya sizde. Konya'dan bazı çatlak sesler yukarıya doğru sesleniyor. Ha bu Konya'da misafir ağırlayacak meyhane kalmıyor, kumarhane kalmıyor. Nereye gidiyoruz yahu? 20. asırda diye feryat ediyorlar. Ya ya. Meğer bunların yaşantısı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 Masiyetlere karşı mukavemet için sabır, içki içmiyor benim genç evladım, kumar oynamıyor benim genç evladım. Ha, ha. O Ermeni Manukyan'a sermaye olan kızlarımızın hali ne olacak hocam? Hı? O Ermeni Manukyan orospusuna sermaye olan kızlarımızın hali ne olacak? Ve benim ve sizin istediğiniz hayırlı ve nurlu gün olursa onların ertesi sabah çaresi bulunmuş olacak. Muhterem Müslümanlar ya ya Yüce Rabbimize niyaz edelim. Kars'tan kalkıyor, Iğdır'dan kalkıyor, Muş'tan, Keşan'dan kalkıyor. Memleketin nur yumağı evlatları İstanbul'a güya okumak için geliyor. Ermeni Manuk yana sermaye yoluna saptırılıyor. Düzen buna müsait demek ki Öyle olunca biz diyoruz ki hayır hayır hayır. İslam'ın evladı olan bu yumurcaklar, bu yavrular Hazreti Fatime'nin nezahetine, Hazreti Ayşe'nin nezaketine, Hazreti Hatice'nin merhametine layık memleket yavrularıdır.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 Hayır, hayır, hayır. O senin burnuna gelen kötü koku işkembenden benden geliyor. Halbuki o başörtüsünün esasla kokusu vallahi ve billahi cennet kokusudur. O başörtüsü İstiklal Harbi'nde mücahitlerimizin mermilerini rutubetten korumak için üzerine serilmiştir. Ya ya Allah'ım bizi beklediğimiz ve görmeyi görmek için iştiyakta bulunduğumuz o güzel günlere eriştir ya Rabbi. Amin. Efendiler iki sene evvel, iki sene evvel Ladik'le bir toplantı oldu. Ladik'li Hacı Ahmed'a'mızın seneyi devriyesi münasebetiyle Ladik Belediye Başkanı böyle bir toplantı tertip etti.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 Böyle derler bana, ümit verirler. Ne mi o? Ladik'le Hacı devamlı olarak böyle hasbihal ederdik. İman ve aşkın, Kur'an ve İslam'ın dünyaya hakim olduğu bir devri görmek istiyoruz Hacı filan. Vallahi hocam ben görmeyeceğim, biz görmeyeceğiz ama siz göreceksiniz derdi. 50 yıl Şam-ı Şerif'te kalmış,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 Ya Rab, Ya Rab, Yüce Habibin ve Enbiyan hürmetine, Yüce Velilerin ve Ricalullahın hürmetine, Yüce Kitabın ve Nezdindeki Kerrubin ve müheyemin ve Mükerrubin meleklerin arşın ve kürsün hürmetine, delisi olduğumuz bu davada zafer gününü göster diye Yüce Allah'ımıza niyazda bulunuyoruz muhterem Müslümanlar.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 Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyor ve uçuyor. Ulan çakıldaklı, kilotu kirli adam, hayatında kaç kişiyi irşad ettiğinde hidayete kavuşturdun söyler misin? Hocam bunlar kıyamet alameti diyeceksin peki ben de vazgeçtim.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 Yarayın iyi olması o yakının çekilmesine bağlı diyor. O yakıt çekilecek ki azıcık kalan rutubet azıcık kalan rutubet kurusun sıhhate kavuş diyor. Yok diyor. O mahluk bu şifa ve afiyetin manasını bilemez. Yakıyı çeken baytara çifte sallar durmadan diyor. Ama onun sıhhati mutlaka onun çekilmesiyle olacaktır. Muhterem Müslümanlar biz diyoruz ki ya.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 Soruyorum sana İslam düşmanı, razı mısın bundan? Yok efendim ben insanım diyor. Nasıl razı olurum? Milli servet bu diyor. Bu memlekette herkes kardeş olmalı diyor. Yüz yıldır tecrübe ettin, söylediğini niye getiremedin? Gittikçe, gittikçe yarının bugününden daha kötü hale geliyor. Necip Fazıl'ın dediği gibi, makasvari kollarımızı kaltırıp, ey yolunu şaşıranlar!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 Adam öldürmekle önüne geçeceğim zannediyor. Ya yasak. Şu kadar terörist öldürüldü, bu kadar katledildi. Subayımız şehit oldu, askerimiz Konyamızda kaç defa tören yaptık muhterem Müslümanlar, memleketin asil evlatları, asil çocukları. Ya ya. Onun için dağın üzerine ne mutlu Türküm diyene değil ne mutlu Müslümanım diyene diye yazacaksın dağdaki eşkıyanın kalbine iman ve aşk götüreceksin İmam Hatibi o çöle de açacaksın Cudi dağının tepesine kraterini de açacaksın İmam Hatibi memleket evladını şahsiyetli şerefli ve namuslu olarak yetiştireceksin sonra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 Sesimi duyuyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir bir gün ağlıyormuş. Niye ağlıyorsun ya Ebu Bekir demişler. Ya, ya. Niye ağlıyorsun ya Ebu Bekir demişler. Ağlamadığım günler için ağlıyorum demiş. Ya. Felyal haku qalilan.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 Dua ve dua. Hayırlı ati ver Rabbim. Hayırlı sahip ver Rabbim diye dua ve dua. Bedir Harbi. Müslümanlar, Konyalı kardeşlerim. Bedir Harbi. Karşıda müşrikler bin kişi, yedi yüz binitleri var, pür silahlar. Peygamber Efendimizin etrafında 313 yüz ashabı Bedir. 313 kişi ashabı Bedir birkaç biniti var birkaç kılınçları var kervan takibine çıkmışlar çelik çomakla Bedir sahnesindeler Resul-i Zişan resul Zişan çadırına çekildi ve yüklendi muhterem Müslümanlar yani İslam'ın ilk harbi Bedir dua ile kazanıldı diyebilirim size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 İman ve aşk ve sıdkiyette önde olduğu gibi cesarette de Ebubekir bizden önde diyor. Rabbim şefaatlerine mazhar kıl. Niye öyle diyorsun hocam diyeceksin? Çünkü düşmanın gözü Resulullah'ın çadırında. Tamam mı? Eğer çadırı bir sökecek olsa, Peygamberimiz Nişan Efendimizi bir katledecek olsa <gülüyor> kıyamet sabahına kadar Peygamber'de gelmeyeceğine göre küfür zaferini mühürlemiş oluyor. Rabbimiz muhafaza e bursun. Onun için Peygamber Efendimizin çadır ve muhiti çok mühimdi. Hazreti Ebubekir bekliyor çadırın kapısının önünde. Bir aralık Peygamber Efendimiz baştan biraz böyle. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel Celali ve'l İkram, bi rahmetike esteğîz. Siz de bunu çok uyu çok okuyun muhterem Müslümanlar. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel ve ikram, bir rahmetinle istiğiz. Ey Hayyu Kayyum olan, celal ve ikram sahibi kainatın yüce Rabbi, Yüce Allah'ım, rahmetin yetişmesini, zaferin mukadder olmasını, bize avni inayetin hemen gelmesini zatından istiyorum Allah'ım diyor. Şafa doğru Peygamber Efendimiz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 Muhammed İkbal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif ederken esrar ve rumuzunda öyle diyor vakti heyca tidi u ahen mücadele taarruz ve cihat saflarında kılıncından kıvılcımlar dökülen Nebi Yizişan ibadet ve secdelerde gözyaşı secdeleri seccadeleri sırsıklam eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhterem genç memleketin gelecekte sahibi olacak evladım evladımız duyuyor musun Muhammediyül Meşreb olacaksın Muhammediyül Meşreb İslami mücadelede kılıncından kıvılcımlar dökülecekmiş ibadetle secdeye kapandın mı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 İslami yolda mücadelesinde gelecek çilelere, imtihanlara, liyablu vakum ey vakum ahsanu amela'da, Allahu zülcelal'in işaret ettiği gibi umulmadık yerde belalar gelebilir, çileler gelebilir, zorluklar çıkabilir karşına. Bunlara karşı çelik gibi bir imanla, kranik gibi bir kalp ve ruhla ve iradeyle mukabele edip, neticenin hayır olması için sabır ve sabır.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 Şükür için Cenab-ı Hakk'ın Geçen derste okuduğum ayeti Ve dersimin girizgahı olan Ser tezin eden ayeceliğe tekrar mana veriyorum Allah kasem ederek La'mu Tekit ve Nunu müşeddede ile böyle buyuruyor Le'in şekertüm le azidannakum, Ve le'in kefertüm in azabiyle şedid Ey kullarım verdiğim nimetlere insanlık nimetine, afiyet nimetine, sıhhat nimetine, vatan nimetine, sancak nimetine, bayrak nimetine, evlat nimetine, aile nimetine, mal ve servet nimetine maddileri evvela sayıyorum. Sonra Kur'an nimetine, iman nimetine, İslam nimetine, Hz. Muhammed'e ümmet olma nimetine ve hakeze ve hakeze bunlara eğer der de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 eğer küfran da bulunursanız Allah böyle buyuruyor. Eğer nimetlerine karşı küfrederseniz, küfranda bulunursanız, o nimetleri masiyeti harcarsanız, o serveti sefaate harcarsanız, o ömrü, o ömrü Allah isyanında harcayacak olursanız, verilen fırsatları değerlendirmez, boş yere geçirirseniz koskoca ömrü ve inne ile leşedid benim azabım bu vakit şiddet olur.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 kardeşlerini öldürmekle meşgulder. Böyle mi olaydı Müslümanlar? Böyle mi olaydı? Müslümanlar birbirlerine böyle mi kardeşlik edelerdi? Niye? İslam'a ve habli metini hak olan Kur'an'a sarılmadıkları ve şükre yönelmedikleri için ve in kefertüm eğer küfranı nimet ederseniz inne azabî leşedîd bu gördüğümüz azaplar ya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 Geride kalan torunlarına reva görüyor. Neden bu millet bu imtihana tabi tutulmuştur? Ve le'in kefartum inne azabî leşedîd. Evet. Moskovların 70 senelik, 80 senelik idaresi altında herkesin büyük bir dalgınlık içerisinde eline geçen imkanları şehvet ve zevkine harcadıkları için bir gün çatırdayan tavanlar bir gün yarılan yerler, bir gün kopan kıyametler ve başlarında parçalanan mermiler. Müslüman Türkiye'mizin atisinden korkarım. Muhterem müminler. Muhterem müminler. Dersi kesiyorum. Müslüman Türkiye'mizin atisinden korkarım. Rabbim bu memleketi ve Necip evladını böyle bir imtihana tabi tutmasın diye Allah'ımıza hep beraber yarılarım teala. O da nasıl olacak? 65 milyonumuz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 Tayyibe'yi, Münciye'yi mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamak nasib mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak batılı batıl bilip batıldan içtinâb eyleyem Zümre'yi salihine ilhak eyleye. Şeriatı garra Ahmediye'yi Muhammediye'yi Mustafaviye'ye temessük ve itiballarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle. Cennet vatanımız ve Necip milletimizi ve Semavi ve arzı felaketlerden, yıkım ve tahribattan, bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye. Cümlemize ve arz üzerindeki bütün mümin kardeşlerimize cennet, cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun ve Selamun alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.